Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Yediniciler bir itirafımız var. Yok, Saat 7'den ben... beri mikrofon ayarları yapıyoruz. Yayında bir daha şey olmasın. Evet Sizin e, hakikaten o güzel kulaklarınıza hiçbir şekilde zarar gelmesini istemeyiz. En güzel şekilde seslerimiz ulaşsın diye sabahtan beri sound check, sound check, sound check. Bir de biz kendimiz yapamıyoruz. Bunu bilen birisi bilen gelsin bir... Dışarıdan bir ses. Çünkü Ton biz... Meister ya da alkolikmiş o da. Ayılmasın evet. ve kahve... Çirdik, kahve ben, döktük kafasından. Ben kahveyle bunu duşa soktum. Yani öfeledim bütün vücudunu kahveyle, ateşi düştü biraz. İyi geldi. Aspirin kırdığım Ama şu anda seslerimiz hakikaten mükemmel. Hiç mükemmel. Mük. Sanki dinleyicimizin yanında konuşuyoruz. Arabada Kullan... dinleyen varsa arka koltuktan veya yan koltuktan konuşuyoruz. Kullandığımız kelimeler için garanti vermiyoruz. Ama ses kalitemiz mükemmel. Mesela Mük. ben... Şu anda sağ koltukta oturuyorum. Aa ben de solda olmam lazım. Benim solda olmam lazım. Soldayım. Ben sağ arkada oturuyorum. Çünkü şoför iyice geriye çekiyor. O evet, yüzden çek, ayaklarım çek. sıkışıyor. Oktay, çok kimse kusura bakmasın. Çek, çek, çek. Bu ben... taraftayım ben. Merhaba. Merhaba. Bakın bir. Merhaba. Oktay biraz öbür yana geçer misin? Oktay, ya biraz... Burada hanımefendi var görmüyor musun Fahit? Öbür yana geçer misin Biraz abi? arkaya yatıracağım koltuğu. Beri tarafa mı? Benim Beri tarafa Benim geç. Bacaklar sığmadı ben biraz daha şey yapayım. Yatır pardon abi. çok ben, özür dilerim ya bastım mı? Kolu nereden? Nereden? Kolu? Yandan, Ayağımıza yandan. mı bastım çok özür dilerim Cık, Pardon tamam. şu, şu anda Oktay çocuk gibi ortaya geçti <gülüyor> <Vallahi Oktay gülüyor> Ya bu ne ya bunu nasıl gideceğim ben abi Abi beni de bir ortaya alır mısın Hepimiz orada bir de şu bilgisayara çakar mısın Her Sinir şeyi yaptık ya, o alkolik çıkayım. herif Şunu bir düzeltelim i̇yi değil, iyi. Geri ileriye. Evet, ileriye İreliye İreliye, ileri, eleri, İreliye. Yandan şey yap Yandan Hı. Bir perfüsyon gösterisiyle karşınızda EGK. Arsızlaşmış tamam anlaşıldı. Dayak arsızı olur demiş. Şimdi de bugüne şey kadar aşureyi yememizin sebebi aramızdan kim acaba biliyor musunuz? Ben, ben biliyorum. Sabah Twitter'a bakma fırsatım oldu. Ben mi? Herkes bir yani, şey söylesin. Herkes bildiğine ve bir kişi bilmediğine göre. <gülüyor> yani ben bilmediğine göre ben, ben mi? Hayır yani çok üzgünüm ama sen yani garanti olan bir aşuremiz var. Onu da, Onu da geçen sene yaptıkların yüzünden bu sene mükemmel planı arıyor Irmak Duveroğlu. Ya mükemmel plan, mükemmel plan dediğin üçüncü yüzünde de yiyebileceği. Evet. Yani. Hayır sen olduğun zaman da ulaştır ama hepimizin beraber olduğu bir ortam için bekli, bekliyor bekletiliyor. Bekletiliyor mu? Aman herkesin bekletiliyor. Vallahi çok fena oldum ya. Ben de tahmin ettim bir aksilik var günlerdir evlere gidiyor bakıyorum insanlara aşureler geliyor aşureler gidiyor Ulan, hala bize gelmedi Çünkü diyorum. Çünkü bu aşure şey değildir yani Fahir hepsini yedi bir de onlara götüreyim değil bir sefer gelir Evet. hep, hep beraber oturduk Her birbirinin hakkını göz yer herhalde son dönemde bize anlattığın anıları Irmağa da anlattın ki ne, o hangisi? Kaç tane pirzola yemiş olabilirim <gülüyor> ben bir, bir anı daha olmasın. Kaç kaç sahan <gülüyor> aşırı yemiş olabilirim diye, bir anı daha olmasın. Bir de sevgili nicheler sadece pirzola gibi düşünmeyin bunu pirzola hamsi ha, ondan, ondan sonra, sonra bonfile ondan sonra, sonra, ondan hep sonra, sonra et. korkunç rakamlar kötü rakamlarla et en incesi. kötü beyaz et <gülüyor> yani <gülüyor> öyle düşün kötü mü iyi mi bilmiyorum ama öyle aşure Aşını... abi bizde evkime etim var yaman yemeğim var ne yapacağım o et düşündük şeyleri de gayet güzel <gülüyor> <yok>. <gülüyor> güzel yani orada şey yapma <gülüyor> hayır, hayır. bu arada ben de ha, 40 söyledim. yaşına yaklaşmış bir adam olarak her sene her sene bu muharrem ayında milletin ağzının içine evinin kapısına bakmaktan kurtulmak adına bugün dev bir adım atıyorum. Kendi aşure'ni kendi yap kampanyası çerçevesinde. Aşure paylaşınca. Aşure mi yapıyorsun? Ben. Evet. Sen... Bugün aşureyi ben getireceğim. Valla yapacak şey mısın? Şey. Yapıyorum. Dün döndüğümde fasulyeler nohutla ısınanmış. İşte bak onu diyeceğim. Bu adamın yaptığı şey de ağırlıklı olarak fasulyenin ve nohutunu... Fasulye ve bayat ekmek. Ya, şimdi... ya Valla var ya öyle öyle bir şey getirecek. Ege bir çantep. Bak da kaju, olur. Ondan On sonra mı alıyorsun? Bir, bir adam ocağı. <gülüyor> <gülüyor> Ege bir şey söyleyeceğim. yani. Sen Senin dediğinde senin... bıttık mıydı? Neydi bu? Yeni bir şey vardı. Hani. Ne o elini kolun sinirli sinirli gösteriyorsun beni ya. Şuradan mikrofon ayağından yüzünü göremiyorum da ondan. İnce gör abi. Sen Ege'sin ince gör. Yani sen şey diye düşün. Şimdi bir yandan seni destekliyorum. Teşekkür yapma ediyorum. Yapma sürecinde. Çünkü sonuç olarak bir biz kardeşiz. Hepimizin ayrı özgür ağırlığı var. Dava arkadaşıyız. Küskünlük yok yani. Püskün değiliz. Ve e, bizim burada şeyimiz var yani. Kimse Kimseyi rencide etmeyecek özgür ağırlığı olan insanlarız. O yüzden seni destekliyorum Ege. Teşekkür ederim. Ama bu biraz bana şey gibi geliyor. Mesela bundan 3 ay önce söyleseydin aşure çalışmaların başladı. Muharrem ayında aşurenizli mükemmel bu, aşuremle bu, karşınızda olacağım. Mükemmel De, şimdi, aşure var zaten. Bu şey gibi geliyor bana. Yıl başında, yok yıl başında büyük ikramiye çıkmış adamın hiç bilmediği taksicilik işine girmesi gibi geliyor. Yani Vallahi, başka örnekler de verebilirsin bence çok. Yani yıl başında büyük ikramiye kazanmış adamın ikramiye adamı, at, at sektörüne at girmesi, at gibi dünyasına girmesi gibi. Peki, ya da anladın mı bunu? Ya da mağazacılığa girmesi gibi. Yok mesela, yok, şöyle Konfeksiyon. Yok yok. Konfeksiyon. Ya, en kötüsü ben şimdi siz beni ikna ederseniz giderim bir fasulye patlatırım. Hiçbir şey olmazsa. Güzelim evde bir not şey yaparısın yani fasulyeden piyaz yaparım. Aynen. Ne olur zarardan kâr etmiş olurum. Orada ortada bir zarar yok var. abi. Naif bir şekilde anlatmamak lazım. Anla, bildiğin düzen. Sen o elini o işe sokma. Biz beceremen biz de, hemen diyorsunuz yani. Ya beceremen hakikaten beceremen. Yok becer, becerin Ama bazen de, şey gibi oluyor. Becerin becerin. Ha becerin de şöyle oluyor onda da. Becerin da, stüdyolar. İddia gibi böyle hani ilk kez oynayanlar böyle bir kazanırlar ya. Bu da ilk kez yaptığınızda mükemmel bir şey tutar. Ondan sonra her, gelecek sene mesela iki kazan yapmaya kalkar böyle hani. Hayır sonra ben. Sonra bir aşurece açmayı düşünür. Ben Zaman, ge gelecek sene öyle bir şey olursa geçen sene. Eryaman'ı aşurece <gülüyor> açmayı düşünüyorum. <gülüyor> geçen sene <gülüyor> mükemmel olmuştu deyip rahatlarım ya. Yani tamam sen, ben de Sen Senin beklentin sen gelecek seneyi düşünüp mutsuzlu Hayır, Gerek yok abi. Abicim var zaten var olan mükemmel e, aşure varken. Onun sadece teknik olarak bize nasıl ulaşacağı. E, yo yo ben yine de destekliyorum. Yap sen abi. Sen yap. A Yapacağım şey ve diyeceksiniz ki. Bugüne kadar. Ne? Çünkü şöyle bir iddia bir var. Bir şey soracağım ama bir Hiç dakika. Hiç erkek aşuresi yediniz mi? Erkek aşuresi mi? <gülüyor> aşure de cinsiyet. Fransızca da <gülüyor> aşure, er aşure erkektir zaten. Kadınların elinden çıkar. <gülüyor> Fransızca da aşure. <gülüyor> Doğru söylüyorum <gülüyor> aşure. biraz daha... Malzemeyi bol tuttukları için bazı yemekleri güzel yaparlar. Aşure'de de Malzemenin cinsiyet bol kartımı oynayacağım. <gülüyor> Aman yapma gittim. <gülüyor> <istiyorum>. Lütfen <gülüyor> resmen tehditkar bir konuşma. Ben anlamadım. Anlamadığım kadar. Ya erkek aşuresi doğru olamadım. hiç. Ben bir erkeğin yaptığı aşureyi yemedim. Kendim dahil hiç bulaşmadım ki Hiç nasıl sektöre evet. girmekte. Kadınlara tarz. bırakılmış bir şey. Evet ama bence bu. Ha eğer ben fasulyeyi abanmam. Nohuta abanmam. İçindeki bakliyat noktasında. Bak eğer çok fazla... Yarma mı koyayım? Ha yarma yok Sadece ama. içindeki malzemeler falan değil abi onun kararmaması lazım. Tabii tabii. Yani o tip noktaları var şey. yani onlara da dikkat edeceksin. Limon damlatacağım. Limon değil Limonla işte sonradan kullanmış şeymiş falan. O kadar falan. çok Sonra aşure dan... forumuna girdim ki ben internetten. Yani ondan işte bu hevesi. Hmm. Çünkü bana e, görüyorum bazen evde değişik renklerde ve ebatlarda aşureler gördüm. Değişik evlerde. Zaten forumlardan Vallahi gittisi. Valla kapkaralardan dağları, tut. Ayrı yazamayan adam böyle aşure yaptıysa ben haydaydı yaparım düşüncesi. Tam milli piyangoda büyük ikramiye <gülüyor> kazanmış, kazanmış adam oto yıkama, at dünyasına girmesi, at oto girmesi. Vallahi Valla sen gir. Bir girsen, kaşık muhterem, gir. şöyle yapacağım ben. Sen gir muhterem. Hangisini istiyorsunuz yani ona bir karar verin. Ben Şu andaki konuşmanız onu netleştirecek. Ben, ben be pazartesi günü buradan. Pazartesi getireyim. Pazartesi günü evet pazartesi zaten Pazartesi getireyim pazartesi. Abi önce sen bir ye de. Handan D'nin aşuresini yiyeceğiz. Ondan Handan. sonra salı sabah buraya böyle bir aşure getirdiğimde. Tamam. Tamam. Oh. Öldüm öldüm diye bir nasil ettim. Hoca fıkrasını kendim mi? Size çay kaşıklarını verip kendim yemek kaşığı ile, kepçeyle mi yiyeyim? Yoksa sen... kendi küçük kaplarınızı istiyor musunuz? Ben kendi küçük kaplarını istiyorum. Ama eğer olay benim size dağıttığım daha önceden yaptığım marmelatlar tadında olacaksa hiç olmasın daha iyi ben o marmelatlardan kendi mi? hakkımı almadım herhalde yani almadın işte eğer öyle olacaksa hiç şey yapmayalım baştan konuşalım ben çok üzülmüştüm Bin bir emek ki o kadar bir lezzet bombasıydı o ona adeta bir hunharca bir muamele yapıldı bu hunharlığın aynı şekilde Ege'nin de olsa aşuresinin başına gelmesini istemiyorum ben aşurede tek isim olacağım mı inancıyla aşurede tek isim var zaten bak burada beni yalaka adam pozisyonuna sokma aşurede o tek ayrı isim var. handan di Metodu diye bir şey var. Evet, nasıl literatüre ben... geçti abi o. Evet. Nasıl ki ben çağınan karataycıyım. Handan di benim di diyorum. Yani o yüzden. Şöyle söyleyeyim Handan Hanım için Handan... uykusuz geceler başlasın. Bundan sonrasını Handan Hanım düşünsün mü diyorsunuz Ege Bey? Bunlar, şimdi onlar düşünsün diyorum. Handan di diye spesifik. Hatta ben bir kese de Handan Hanım'a Kese? Şöyle diyelim. Senin kese Aşire diyen ağzını... değil böyle yapılır diye. Ele değil bele diyorsun. İşte bak bunlar. Şu anda benim senin aşurenden soğumamı evet, ya, yol orada. açan şey Aslında aşure dostluğun yani, paylaşmanızı dediğin yani ya, şey Siz bir bu hırsa getirdiniz beni yerden yere vurarak. Sen niye şey yapıyorsun? Sen bu sene sektöre girmiş bir adamsın ya. Sen niye havaya girip şey yapıyorsun? Benim aşurenden bilmem, şey <gülüyor> bilmem ne diyor. Sen yap aşureni muhterem. Ben sana diyorum. Sağ sen, seni destekliyorum. Yapsan yalnız şöyle bir stratejik hata yapma. Ben yine bak özgür ağırlığın olduğunu bildiğim için ve yol arkadaşı olduğumuz için söylüyorum bunu. Salı günü yol değil. Yol arkadaşı noktasında sana katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ <bari 'cim>. ol <gülüyor> Pazartesi günü gelecek ya Handan dilinin. Evet, Aşurese. Salı günü değil. Ben senin yerinde olsam pazar günü getiririm. Ki bizim Kaza Çünkü yani ikinci kıyas. ikinci, ikinci e, Aşure senin aşuren... Dur onun anlayacağı şekilde konuşacağım. Aha. Senin aşuren ikinci gün yenecek aşure olamaz. Doğru. <gülüyor> bak, bak nasıl iddia Aslında Gerçekten... aşureyi bugün yemek gerekiyor bu arada. Niye son mu bugün? Oruçlar bitmiş. Oruçlar bitiyor bugün doğru. Ha, bitiyor o zaman tamam biz pazartesi deysek herhalde bir sıkıntı olmaz diye. Yani, yani, olmaz. Oruçlu olduğun zaman yersen problem. Bugün de Benim ee... hesapladığım aşure kaynayana kadar... Ee... Bekleyeceğiz. Oruç tutuluyormuş. Öyle yarın mi? gün yani şey aşureyle açılıyor falan gibi. Öyle anlattılar bana. Forumlarda Bugün Tabii yetiştiriyorum ki. ben. Yani Hadi tamam. bakalım. Şimdi sen bir güzel tarifini ver hızlıca. Yo vermesin canım. Bence denesin. Bence yani var, var, ileride mı? adam ticari bir şeyi sırrını. Yani şimdi şöyle bir şey. Canım bir yere satsuma koyuyorum der. O şey şey olmaz yani. Devam et. Sen anlat. Yani bir, işte, Bence vermesin hı? ya. Bence Anladım. vermesin. Tamam. Sen forumları bence okudun vermesin. sadece. Aferin. Tamam. Helal olsun sen. Tamam peki verme. O zaman Ama bekliyoruz. Ama işte... Yani ben Ege'yi full destekliyorum. Biliyorsunuz full ben desteklediğim de. isimler ben, dünyada da bir noktaya geliyorlar. Ben güvendiğim zaten bir kase. Fahir yer. Ben, Bu olmamış. Şeker. <gülüyor> <gülüyor> diye bir kaseyi yediririm. Tabii. Ben zaten yenmiş kase üstünden başarımı ölçeceğim. Sen, bir, yenilmiş kase sayısı. 4. 4. Yapılan kase sayısı. Pazartesi günü yayında 4. açıklayacağız. Hemen, hemen. Pazar mı getiriyorsun salı mı? Peki size bir şey sormak istiyorum. Aşure'nin içinde bir çimdik. De olsa ee, biraz şimdi tabi şey olacaktı ama Kapari size ters gelir mi aşure mi? lüks ve elit yapmak için Vallahi Kapari noktasında şu ben anda gözlerimi kontrol edemiyorum şu anda dönüyor dikkat etmişsiniz Adamı gözleri çok bir ufak bir şey üstüne renk versin diye üstüne baştan renk. sonra çünkü Kapari'den kaybetmek istemiyorum o bir Riggs o zaman ne çoğu Riggs i... ya risk alacağım ya Riggs alacağım ben Riggs almayı seçtim bence hiç Riggs alma abi <gülüyor> onu baştan söyleyeyim ben Kaç tane kocan? İki tane mi? Üç tane mi? Ha, kase başına. Kase başına bir tane. Hoş bir. Karabiber görünümlü. Bence, adam yok sen mu? niye direkt Bezelye. füzyon mutfağına takıldın hemen? Hemen abi bir, bir füzyon sonra yani Yılların tecrübesi karşısında benim tek şansım füzyon. Füzyon. böyle ya, füzyonla işte şey İşte o tecrübe yaratmak. sana ait değil. Yani benim anlatmaya çalıştığım şey yok. O tecrübe sana ait olsa artık başka diğer rakiplerimle mücadele etmez. Krema sen yap ters mi? Krema gider abi. Ben çikolata sosa bile fitim. Çikolata şey rendesi. Çok güzel kırıt, kırıntı parçaları. Evet. Kırıkları. Çok hoş. İsveç'te falan bence çok tutar. Ne dersiniz? Yurt dışında. Buna da güzel bir izi. Böyle büyük çikolatadan, blok çikolatadan bıçakla rendeleyeceğim. Rendeleyeceğim. Rendeleme de değiliz Sana... mi? Sıyırtmaç. Sıyırtmaç. Tıraş, tıraş çikolata. Oktay ne dersiniz? Oktay. Birer tıraş çikolata alır mıyız? <gülüyor> tıraş deyince o zaman bir de parmesan koy yanına. Bak ama sen de fizyona gittin. Tam tatlı dünyasında giderken o da çok o kadar o kadar derin girme fizyona. Ne yapayım abi? <gülüyor> ne diyeyim yani? Hedesin abi, hedeğine girsin. Şurada Canan Karatay'ı öveceğim. 3-4 dakikam kaldı. Ben ona üzülüyorum. Buyurun. Ne ne seni yani, öv öveceksin nesini öveceksin. Öveyeceğim abi yani Devletimize yardım ediyorum efendim diyerek açıklamalar mı yapacaksın? Ha vallahi Amerikan Kardiyoloji Derneği anda... ve Amerikan Kardiyoloji Koleji. <gülüyor> Hayırım, özür dilerim hayda. Geri döne. Bu dans sabahları. Bu Buyrun şunlar efendim. O, o, o, Canan Karatay o. Özür diliyorum ya biraz. Tek kişilik yani. dev tezahürat. Ee, herkes bir gün Canan Karatay'dı, Karataycı olacak. Geçen saate belki ile Karatay... başlamadık ama bu özür saate ile başlıyorum. Çok özür dilerim. Bu tip şeylerin peşinde değil. Ben onu Tabii. sezdim yani bu dukancılar hiç falan filan gibi e, parayı vurayım falan değil. Bir sağlıkçı hı. olduğunu hiç unutmadan hareket ediyor ama hı hı. bu son dolandırıcılık şeyiyle kredibilitesini biraz maalesef. Ya, kredibilite bana gene o hali bir şey geldi yani. Sen tamamını bilmiyorsun o ondan fazla Öyle mi? Devletten. En ver... son parayı aldıktan sonra iki torba kuyruk ya bırakmışlar parayı aldıkları yere mesela. Yani şey diye bir söylenti var. Bilmiyorum ne kadar doğru. <gülüyor> kuyruk ya yiyerek e, kilo veremeyen e, iki mağdurun yaptığını söyleniyor. Bir dolandırdığı söyleniyor. Mağdurum da mağdurum demiş. Hatta yani deli gibi bir şey oldukları kesin de yani biraz Çile'de ilgili olabilir. Ha, bununla alakalı. Ama tabii yani bu Ama bir yani, tevatür. Tevatür bu yalnızca bence bir iki aramızdaki çürük yumurta. Bunları da ayıklayacağız. Ne Şimdiden... yapmış Canan Hoca? Canan Hoca deyip deyip duruyordu dinlemiyorlardı. Ama Amerika kolesterol ilaçlarına sınırlama getirince herkes de şafak attı. Ee... Aman efendim. Aman, aman Amerika ya, ya. vallahi bu gazetelerimiz de başta sen olmak üzere Fahir. Canan Karatay'a hak vermek için. Her şey yapıyorsunuz ya. Bu nedir? Zaten canan kolesterol ilaçları yasaklanacak deniyor. Kolesterolün sınırı zıbtut değişiyor ya değişiyor, dünyada. Değişiyor, i̇laç abi. firmalarının, abi ilaç firmalarıyla flörte göre değişen şeyler bunlar. Ee, yani. Şimdi 10 yılda, son 10 yılda çok yaygın olarak kullanılıyormuş Neyse ben zaten canan Hoca haklı oldu diye ben böyle bir sevinç yaşıyorum yoksa i̇şte bunun bilimsel ne kadar falan. şeyi e, gazetede vardır yoktur yani çok da yani. Sonuçta sevdiğini herkese haklı görebilir. Sevgi en önemli şeymişti. Vallahi buradan onu çıkarmak çok doğru bir şey. Doğruymuş. Ee, o da ayrı bir doğruymuş. Vallahi Can Hoca diyordu ki kalp krizi geçirenlerin yarısının kolesterolü düşük. Yani bunun alakası yok yavrum. Alakası yok çocuğum diyor. Tabii bölünmüşlerdi yine belki bu önümüzdeki e, süreçte bu konuşulacak televizyonlarda bir işte kolesterol bir tarafta. Kolesterol. <gülüyor> hey hey. Bak, bu, al en önde gideni bu. Al. <gülüyor> Kolesterolcü gel. Ben kolesterolcüyüm abi. Evet belli belli. <gülüyor> hey, hey hey Kolesterol ol, Neyse, ol, ol. en numara en birinci en süper insan Canan Karatay diye bugün Çıkmış. gazetelere çıktı. Biz de mutlu olduk, zevk aldık. Hoşumuza gitti. Ee, Canan hocamız. Gerçi ben bir gram vermedim bu diyete başladığımdan beri ama olsun. Direncim tam. Canan Hüce'yi sen anlatsaydın bize anlattığın gibi yemek maceralarına o salak etti. falan derdi sana direkt. <gülüyor> yani mesela, kemiğini vay, değiyor musun? O kadar yeme falan diyoruz ya. Ha. Öyle sert konuşurdu yani. ben bilmiyor. Ama telefonda mesela söyleseydin o zaman kibar <gülüyor> davranırdı. Devletime yardım ediyorum diye. Valla ben bir devlet görevlisi olarak kendimi tanıtarak telefon edeceğim ben Canan O zaman şey. her şeyi yap yapabiliriz. Diyarbakır'da Leopard'dan sonra, e, öldürülen Leopard'dan sonra Burdur'da e, biliyorsunuz öldürülmüş bir vaşak bulundu. Ülkemiz vahşi hayvan cennetiymiş haberimiz yok. Biz seyrediyorduk vahşi Rusya, vahşi Valla... Amerika, vahşi Batı falan diye ben televizyonda. Vahşi hayvan cenneti diye ölü vahşi hayvan cennetiymiş. Evet bir, bir ayrı şey çünkü bizim biliyorsunuz iki şeyimiz çok meşhurdur. Bir ölü hayvanlarımız, iki Heluş hayvanlarımız. Peki Vaşaklar da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için. Burdur'da vaşak görüldü değil o kadar da Leopar kadar. Bana çünkü Leopar çok şaşırtıcı gelmişti. Bizim Türkçe'de Leopar diye bir isim var mı? Yok. Pars var. Yani Leopar Afrika'da verilen ismi değil mi bunun? Hayır canım. Ha. Yok canım. Mesela Ama hani nasıl biz Flamingo'ya, Allı Turna diyorsak. işte onu Anadolu Leopar'ı diye güzel. Menekli Aslan mı diyorlardı? Anadolu diyor? Leopar'ı diye güzel bir şey yapıyorlar ona. Güzel bir tila çekiyorlar. Ama bölgesel, O da yöresel oluyor bir anda. Bir fark yok ki. Olur mu Anadolu dediğin geniş bir coğrafya. Tabii. Afrika'ya kadar uzanır oktan. Mesela fil hiç olmadığını biliyoruz. Neden? Ankara savaşında ordumuz Timur'un fillerini görünce korkmuştu. Korkmuştu ve ondan sonra file karşı Anadolu insanında bir, bir şey başladı. Ön yargı yani. oldu. Ondan filer e, zaten bir süre bakmışlar kimse beslemeyince dağılın demişler. Ta aşağı kadar inmiş ondan sonra o dönemin filleri. Ne yapacağım? Bu vacha öldüren e, kişiye. 40 lira mı kesilmiş? Ne diyebiliriz yayında ya biz? Vaşak katili. Çünkü Vaşak'ın öyle bir saldırma durumu falan da olmamış. Dilemeyiz. Ha. Yok olmamış canım. Adamı Anlamış. yakalamışlar. A av için öldürdüm demiş. Bana bak belki. konuşurken falan demiş karşıdaki sinirlenmiş. 6 bin lira para cezası kesilmiş. Ama e ben anlamadım ki Leopar'ı öldürüyorsun 443 lira. vaşağı öldürüyorsun 6000 bin lira. Orada nefsi müdafaa var diye bir hikaye çıkardı ya. Çünkü Leopar, ölü Leopar konuşamaz Faire En önemli özelliği. Doğru. Ha, ölü Vaşak da konuşamaz. Ha ben bunu öldürdüm ki diye getirdim. Ha, adam öyle bir şey söylemiş yani ha, karşı... Başak bana saldırdı saçma mı oldu demiş. <gülüyor> Diyarbakır'daki saldırdı demişti ve bak demiştik ça kapıya çarptığı yeri gösterip. E, öldürsünler bitirsinler ya. Valla öyle. Hakikaten koyun, yani... dana ve tavukla yaşayalım. Ülkemizde hayvan. Kedi köpek de olur. Gücümüz geçen hayvanlara <gülüyor> galiba Çipetpet tamam. çipetpet diye iki tane de kuş olduktan sonra bir ülkede zaten kaç hayvan olsun. Ama Doğada kaç hayvan evinde olsun. Evinde kaç hayvan ne var Ne güzel ya, ya Başak. Ev... Niye? Başak, Başak, Başak yani? Kulak kadar güzel kulak hiçbir hayvandır kara kulak. Başak'ta da güzel kulak var da kulaklarıyla ön plana çıkan kara kulak diye bir şey var. Ben benim aklıma çok şey geliyor ama. Eminim sizin aklınıza da geliyordur sevgili dinleyiciler. abi Anadolu kara kulağı diye bir şey var abi sonuçta. Vay bana daha mantıklı geliyor. Yani var Anadolu leoparından ya daha güzel. Yani leoparın ama tabii bütün beyineklerini bir tarafa atıp da sırf kulaklarına odaklanmak da hatadır. <gülüyor> hem de büyük hata. Fay kara kulak mı? Ben tekrar o konu. Bir kedigillerden var şimdi bir hayvan. Kedigillerden ama. böyle koca kulaklarıyla ön plana çıkmış vaşak tipinde de böyle daha küçük minyon. Yazdım mı kara kulak? Vallahi şimdi yazdım. Kara kulak. Bunun mu demek istediğiniz Kedi. kara kulak? Yırtı ha, pardon, ne bu ya? Kedi familya. Kedigillerin e, çok tanınmayan yırtıcı bir ferdi diye tanımlanmış. Evet, kulaklarıyla ön plana çıkan. Ferdi ka ka ediyordu. kara kulak. <gülüyor> Bolu'da falan şey Yaşıyormuş. olur. Yaşıy. Burdur tam tabi tam onun mu değil. Burdur biliyorsunuz. Göller bölgesi diye geçer. Hadi bakalım tamamladık. pek çok pek çok bilgi var Karakolak'la ilgili. Ee, konu dağılmasın diye biz kendi gündemimize. Cani canilere inşallah önümüzdeki günlerde yeni cinayetler görmeyiz Vallahi böyle doğa cinayetleri. Ya, bu nedir ya? Yazık ya. O gün de yani ben pek ikna olmamıştım zaten bana saldırdı <gülüyor> diyen adama. Nedense evet, da... hiç alakası olmayan Burdur'daki bu olayla biraz daha emin oldum Hı. Diyarbakır'da saldırılmadığına. Bir de şimdi şey var çok özür dilerim. Ben, ben de hakikaten hiç çok saçma gelmişti. Çünkü hani böyle deser e, ediyorsun işte vahşi hayvan saldırıları. Adama saldırmış adam konuşuyor ekranda hani bana işte par saldırdı diyor. Hani parsın bıraktığı öyle çizik falan değil öyle orayı... Diliyle yalasa hayvan o kadar iz bırakır. Saldırdı falan deyince hani gerçekten... Kafasının yarısı olmayan ya bir adam okumuşmasını. Yani bir kolu olmayan bir şey olan bir adam olması lazımdı. Kap Ama böyle kapıya bir baktık... Kapıya vurmuş işte ya orayı ben sana söylüyorum. Geçerken kapıya vurmuş. Anam falan demiş elini. Çızıttırmış orayı. Sonra ben sinir... gideyim bir leopar buraya. Sinirle dışarı çıkınca leoparla... E sen vahşi hayvanın kendi alanına girersen karşılaşırsın tabii. Başak da öyle. Gerçi vaşa yol kenarında bulmuşlar ama öldürdükten sonra mı yol kenarına bırakmış E herif... tabii canım yani ne oraya kadar diyorum. yol kenarına herhalde imda... şey çağrısı yardım istemeye çıkmadı. Neyse ay vallahi gene üzüldüm. Başka çok, bir Çok üzücü zaten. Ee, yeni bir oyunumuz çıktı. Biliyorsunuz yeni bir konsol Aralık ayında çıkıyor. Ee, yeni bir konsol deneyimiz şu andaki popüler konsolların konsol Yeni versiyonu mu? Evet, onun yeni onun bir üst modeli. Aynısının bir üst modeli. Özel isim mi vereceksin Five? Ee, o yüzden vermiyor. Yani, tamam. İki tane konsol var zaten ee, piyasada. Bir tanesinin bir yenisi tanesinin çıkıyor. Yenisi çıkıyor. Hadi oyun dünyası böyle beklerken yepyeni flaş bir gelişmeyle yepyeni bir oyun girdi. Ee, oyunun adı da Marmaray İmdat Şeysi adlı oyun Ne? Ee, Marmaray İmdat Şeysi ee, İlk haftada yaşanan aksaklıklar vardı İşte bunun üzerine bunun konu olan bir oyun Oyunda e, Yolcular yakalanmadan e, imdat frenini çekmeye çalışıyorlar e, Böyle güzel bir oyun Yani güzel. Yakalamaya çalışan da şey mi? Görevliler Görevler. Devlet Demir Yolları Genel Müdürü mü? O çünkü söylemişti imdat frenini çekiyorlar i̇mdat frenini İstanbul'da çekiyor. 2 milyon emekli var diye Biriyle Bir yaştan sonra ne çekebilir Neyse. İmdat türeni çekebilirim O arayı nasıl doldurduğunu ben tam anlamadım ama Uzun uzun düşünme fırsatı boş zamanlarımızda O zaman biraz rock'n'roll diyelim YEPA Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tübrüsü Modern Sabahlar devam ediyor Sevgili sanat seferler buyursunlar 9.31 Cuma bugün itiraf zamanı başladı Herkes bir itirafta mı bulunacak? Yok hayır. Kim itiraf etmesi gerekiyorsa o edecek. Şöyle bir düşünün bakalım. Dinleyicilerimizden, e, Ezgi Hanım'dan bir e, konu başlığı gelmiş. Siten Hangimizle ilgili olabilir? E, benle mi? <gülüyor> Herkes <gülüyor> her şey ben bu kadar alır. Bu kadar her şeyden <gülüyor> sorumlu hissetme Fahir'im. Ege mi? Yani, Neremiş Ezgi Hanım? Tam yap, belki... Yaptıklarını bir düşünsün. E, nokta nokta. Üçümüzün birinin ismini söylüyor. Hı hı. Az önce kara kulak gecikir... Belki hi... gelmez. gelmez. Esprisinin kıyısından döndü mü? <gülüyor> Faham öyle geldi. Dönmedi mi diye soruyor. Ee, Bunu kim yaptıysa bir adım öne çıksın. Şimdi herkes gözünü kapatırsa bir şeyler söyleyeceğim. Kimi konuştuğu anlaşılmasın. Dinleyicilerimiz de anlamaz. Tamam kapattım ben. Ee, ben orada. Şimdi Ezgi Hanım bir girişimi... Faiz sen misin? <gülüyor> Ezgi Hanım bir girişimi başında yakalamış. Ve bence şöyle diyeyim. Nasıl bir enerji gönderdiyse başında boğmuş. Ancak bir hatası var. Ee, daha da aslında daha da kötü bir durum. Karakulak gecikir belki hiç gelmez yerine ben orada şeyi söylemeye çalışmıştım ve bilmediğimden söyleyememiştim. Kara tren mi? Fahir'in askerden dönerken söylediği Feridun Düz Ağaç şarkısını. Neydi ki? Karatınan... Karakulak küçük sıraydan nasıldır reliyim? Onu söylemek istemiştim ama hiçbir sözünü bilmediğimden sadece <gülüyor> bir melodik bir karakulak deyip... Eski Doğru, e, doğru yakalamış. Bir şeyi yakalamış. Yani bir girişimi şey, yakalamış. Gir, ama, ama... Fark etmiyor zaten. Yanlış girişimi yakalamış. O da olsa öbürü de olsa... Hiç hiç yakalamış diye düşünmeyin bunu bu bu bir soruydu Kıvanç'ın bu döndü haklı. diye herhalde Ezgi Hanım haklı cevabı cevabı almışsınızdır üzerine gittik ee, bu konunun araştırdık ve sonlandırdık çok teşekkürler efendim ee, o zaman sonlandıracağımız bir şeyde bir ee, diğer konu bir diğer konuda çok sevindim, çok mutlu oldum. Tina Turner bugün Rock'ın babaannesi diye geçen. Yeni bir, bir 50, daha mı girdi? Bir yaşına, bir daha girdi. Helal olsun maşallah, hastasıyız. 73-74 Tina Turner parantez içinde e, Amerikan vatandaşlığından çıkıp İsviçre vatandaşlığına geçmiş ve çok memnunum demiş. 73 yıldır Amerikan vatandaşıydım. Şimdi biraz da bundan sonra hayatımın en güzel evresini İsviçre vatandaşı olarak geçireceğim diye Amerikalı hayranları tabii kızgın biraz bu konuya. Çünkü da Tina nasıl, tine de, tine, tine de, tine tine nasıl böyle bir şey yaptı? Anlamıyorum diye. E, Tina Turner İsviçre'de çanta alırken sorun yaşamamış mıydı I ya? Hayır can o Oprah Opera. Yeah, tamam. Ben de kucaklanma mı gideceğim oranın vatandaş olduşan falan diye düşün. Hayır, yok yok. Öyle. Hani o tabi. İs İzin paranız yetmez diye... falan diye bir muamele yapmıştı bir İsviçre'de Ulanmış bir satıcı, de, değil mi? E... oprah Opera yapmıştı. Opera olduktan sonra mı yoksa yıllar tabii önce gençken? Ya, 2 üç ay önce. Irkçılık mı yapmış? Tabi canım irkçılığın dibi. O da, o da. tam öyle de olmamış diye şey yaptılar çünkü işten çıkarılınca ben öyle yapmamıştım şimdi mutlu mu hani birisinin ekmeğiyle oynadı diye falan. Opera biraz İsviçre'de de ekmeği ile oynamak tabiri var mı? Çikolatamla şey, oynadı diye. <gülüyor> Abi çikolatamın peşindeyim. De. <gülüyor> Ekmeğimin peşindeyim dedi. Çikolatalı ekmek. Onlar hiç zaten düzden kuru yediklerini Ne görmedi. demiş çok özür dilerim. Nasıl savunmuş kendine? Valla geçmiş gün de çok... Savunmamış haydi. mı? Oprah mı? Hayır canım. Oprah ne? şey dedi Konuşan yani çok kadın. üzüldüm falan aslında hani o kadar da şey değil. İşten çıkartmışlar çünkü hemen e, ivedi bir şekilde. Sen, sen ne yaptın diye Oprah'a. Ama öyle tam da net bir e, şey hadisesi yok. Vaka kobo kobo. Yep ya ya ye Koko Jumbo. ya ya ye. Fiji Büyükelçisi biliyorsunuz. Ee, bir şey Cumhurbaşkanı Gül'le bir Büyük araya geldi. Fiji Büyükelçiliği nerede? Önce istersen Fiji nerede diye başlayalım. Ha, yani bir yerden başlayalım hakikaten. <gülüyor> Büyükelçiliği bilmiyorum ama... Fiji keyifli bir ada diyebiliyoruz. Adal... Avustralya'nın güneyi diyebiliyorum ben. Ben de o civardan tahmin ettim. Ben de orada o civardan oldu da büyükelçiliğini görmedim hep mesela desen ki bana İsviçre büyükelçiliği nerede? Tak. Alman büyükelçiliği. Tak. Fransa büyükelçiliği. Büyük i̇şte de yani dünya haritasındaki konumlarına göre şehirde şey olsaydı. Yani Fransa'nın elçiliği Belçika mesela yan yakın olsaydı, Hollanda Aslında yakın olsaydı. Aslında Fransa ile Almanya yan yana. Yan yana orada. Onlar güzel yakalamışlar da ya o evet. Ama her zaman o lezzetli birliktelik yakalanmıyor. Biz de mesela bilmiyorum ben Ankara'da Fiji Büyükelçiliği nerede? Fiji de? Büyükelçiliği nerede bilmiyorum ben de bilmiyorum ya. Ama yani Şeyde olsun yerini Şeyde mi acaba o bazen böyle hani bağımsız binanaları bazen de mesela üst katlı bir yerde bir şey yazıyor ya. Fiji Büyükelçiliği katlı 4 numara 12 alttan biz ile basıyorsun falan. İş, büyük, büyük bazen otomat bozuk oluyor büyük aç iniyor açıyor. <gülüyor> yoksuz, öyle bir olmak kolay değil. Yani yoksuz değil. İşte çok fazla iş güç olmayınca, yani iş güç dediğim hani ticari bir şeyler olmazsa arada ne gerek var falan diye gidiyor olabilir. Yani be. bir e, başka şimdi ismini vermeyelim de Her bir şey. başka ülkenin büyük açısını bir ay boyunca makarna ettiğini çok iyi biliyoruz. <gülüyor> yani. <gülüyor> evet ve <gülüyor> de. Evet, bir de e, Neyse daha çok artık şey yapmayalım. <gülüyor> daha çok şey, nereden ne, biliyoruz? Ne tip su içtiğini falan da biliyoruz. <gülüyor> şey yapmaya gerek yok. E, Fiji Büyükelçisi e, ve ne? Guatemala Cumhuriyeti Büyükelçisi. Fiji Cumhuriyeti Büyükelçisi. ni kabul etti Cumhurbaşkanı Abdullah Güldün? Hı hı. E, Niye bunlar ilk kez mi geldiler yoksa anca mı sıra geldi? Çünkü bir, bir Ya bir güven lazım. mektubu vardı ya. Sizin ha göreve yaşadık. geldiler falan filan evet, mı? Evet evet. Bunlar yeni göreve başkanı. Tabii başlıyor. yeni şey. Bir şey olması Cumhurbaşkanını lazım değil Cumhurbaşkanını deniyor. ziyaret ederler. Herkes... Yeni görevinizde hayırlı, yeni görevimde hayırlı olsun diye. Cumhurbaşkanına güvenmekte ne Ya biz size güveniyoruz çok iyi gidiyorsunuz der gibi sanki Abdullah Gül'e. Çünkü o da bayağı uzun süredir cumhurbaşkanı. Hani yeni mi akıllarına geldi diye düşünenler olabilir. Sistem Hayır. tamamen adamların gelmesinden kaynaklı. Adamlar derken büyük elçiler. Büyükelçiler. Büyük Büyükelçiler. Robin Nair e, sayın Büyükelçi. Güven mektubunu takdim ettikten sonra başkatibini tanıtmış. Ondan sonra da... Başkatibim oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bizim başkatibimiz oluyor. Çok güzel. Başkatip. Emo... Yalnız Emosi... bir şey söyleyebilir miyim? O Fiji Büyükelçisi var ya Sayın Büyükelçi. Evet. Yemin ediyorum böyle bir tarz sakal yok. Evet doğru söylüyor. Demir çene var. sakalı dediğimiz. Hadi canım. Örs çene. Örs çene. Demir çene Pasifik'te olmazsa olmazdır bu Pasifik Okyanusunu. O sakalsız anlıyor Şimdi şey diye düşün emekli öğretmen top sakalının Üstten bıyıklar kesilmiş ama böyle çok sağlam altta. Oooo aşağı doğru Oooo bak nasıl etkilendi Yok çene boyutu Zaten boy sakal aşağı doğru çıkar Buradan Ezgi Hanım gene şey yazmış <gülüyor> Hatta önce sakal aşağı doğru mu çıkıyordu Korkma canım bu kadar O da şey değil yani Hayır sonuçta eleştirilerle büyüyoruz Ondan sonra... Gelmişler e, tamam. Gelmişler. Başkağı bölgeye demiş. Fiji Büyükelçisi bu da başkağı efendim. Emosi Rakayi demiş. Ondan sonra merhaba demiş Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Merhaba, hoş geldiniz derken Rakayi bir tek dizinin üstüne çökmüş. Hemen Zeybek gibi başlıyor sonra. Hey! İki sefer elini çırpmış böyle. Böyle yapmış. Üç olabilir mi? Ben üç duydum çünkü. İki. Demek ki birisi daha el çırptı arkada. Olabilir bak o da olabilir. Anam diye bir şey olmuş yani öyle bir tikli adam varsa aynısını yapmış. Vaka kobo kobo demiş elini çırparken. Pardon sonra... demişler. Vaka kobo kobo demiş. Anlaşılmadı efendim. Ondan sonra ne oluyor ya falan filan diye hakikati çözülmüş. Galip falan böyle bir şey olmuş. Saçmalama. Galip böyle bir Büyük falan. Açıda... saçmalama demiş. Ondan sonra meğerse bunun saygıdan e, yapılan bir güç gösterisi. <gülüyor> <Olduğu> ortaya çıkmış. <gülüyor> Saygıdan yapılan bir hareket ve bir çeşit selamlama tipi. Hayırlı Olduğu olsun diyelim büyükelçilere. Görevlerinde başarılar dileyelim. Vaka kov, diyoruz biz. Onların nasıl güven mektubu varsa benim de onlara güvenim tam. Hepsini en güzel şekilde temsil edeceğine 10 puan veriyorum. Evet. Bizim bu puanı düşürmeden görevlerin tamamını En tam büyük özelliğimiz herkese en başta 10 puanları veririz. Sonra sonra eksiltiriz. Bugüne kadar Fiji ile Türkiye arasında hiçbir sıkıntı olmadı. Bu büyük adalar zamanında olmazsa bir başarıdır. Daha büyük bir ilişki doğarsa ne artı artı değer. Artı değer. Artı 10 yıldızlı 10. Fiji biz Fiji Fiji diye bahsediyoruz ama Fiji büyük adını dinleyen e, dinleyicimiz dinleyicilerimiz için Fijan dememiz lazım. Fijian. Fijan. Fijan. fijan. Doğrusu Seni fijana sürerim cümlesindeki gibi. Pazardan fijan aldım gibi. Teşekkürler. Şu anda kaynanalar göndermesi. O fijan vardı oradan fijana gitti. Oktay normal. Oh, ben kim mi? yapacak diye bekliyordum ama... Bu benim şeyimden beklenmedik nokta. Ben senden bekliyordum bu adamı yaptım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Acı bir ses hesap kes diyerek... Modern sabahların bu haftalık sonuna geliyor sevgili dinleyiciler. Hemen kapatırken bir uyarıda bulunalım. Hafta sonu Avrasya koşusu var çocuklar. Kesin değil. Hayır. Kesin değil. Şöyle yürüyerek geçecekler. Köprü. Koşturmak yok köprünün üstünde. Koşturmadan yürüye yürüye. Çünkü rezonans. Rezonans. Aynı Bunu, bu Çinlilerin aynı anda zıplamasıyla. Şey. Onun neyse da bir dikkatli olsunlar yani. köprü trafiği yoğun oluyor. Marmaray'dan geçsinler koşarak. Orada herkesi durdursunlar. O kadar sürer iş. Yani şey hiç insanların canım, yapmadığı yani. şey değil yürüyerek geçmek. Hem de hoş bir şey olabilirdi. Neyse artık. Bunları da biz düşünmeyelim. Uygulayanlar düşünsün. Pazartesi sabahı yeni bir haftanın başında buluşma dileğiyle hoşça kalın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bodan sabahlar.